Bir evlilik yaptım. Başımdan bir evlilik geçti. Bundan sonra resmen boşandım. Daha sonra bir başka kişiyle nişanlandık ve imam nikahı da kıyıldı. Tabi anlaşamadık ve tekrar ayrıldık. Şimdi üçüncü bir şahısla bir evliliğim var. Hem resmen hem de imam nikahı da evliyiz diyor. Fakat sorun şuradaki o ikinci e, nişanlılık döneminde yapılan nikahtan sonra bir boşama sözleri söylenmemiş. Fiilli bir boşama yok. Bu durumda ne yapılması evet, gerekiyor? Boşama sözleri söylenmemişse yahut da o anlama gelecek yazılı bir ifadede bulunmamışsa yani boşadığını anlatacak bir ifade kullanmamışsa o nikah devam eder ve nikah devam ettiği için de nikahlı bir hanımın nikahlamak haram ve caiz oldu, olmadığından, haram olduğundan, caiz hı hı. olmadığından dolayı ikinci yaptığı evlilik geçersizdir. Gayrimeşru bir hayat konumundadırlar şu anda. Eğer gerçekten bir önceki yani ortada yer alan o evlilik veya nikah hadisesi fiilen sözlü olarak yazılı olarak boşamayla sonuçlanmamışsa hı hı hala o kişiyle nikahlıdır dolayısıyla o kişinin bir şekilde boşamasını sağlayacak bu evliliğini de yeniden nikah kıymak suretiyle devam ettirecektir Hı. yoksa şu bir hayat olur Allah muhafaza peki hocam e, kinai bir lafızla yani tamam artık bitti ayrıldık demek ki boşama de... niyetiyle söylemişse tabi biz ayrılalım lafını ayrılalım artık lafını boşama niyetiyle söylemişse tamam yani bu şey boşamayı yok. sağlıyor tabi Artık senden ayrıldım, artık seni bırakıyorum, ayrıldım. Hı hı. Yani eşim değilsin anlamında ayrılalım. Yani bu nikaha son verelim niyetiyle yapılmışsa o boşama sayılır. Hı. Niyetler önemli burada. Bunda zaten kişinin tabii, arasındaki bir şey. Nasıl ki mahkemeye giden insan boşandık zaman ayrıldık diyorlar, boşandık kastediyorlar. Bu niyette olursa boşama olur tabii. Kina'yı fazla evet. sen de ifade ettiğin gibi. Evet. Böyle değilse... O insanın boşamasını sağlamak gerekiyor. Tekrardan, tekrardan değil zaten kıyamam. aslında kıyılmamış bir nikahı evet, tekrar tabii, kıymak tabii. gerekiyor. Şeklen kıyılmış ama esasen kıyılmamış bir nikah var ortada. Evet.